birisi meratibül <gülüyor> iman dediğimiz imanın mertebeleri. Evet daha önceki haftalarda söyledik ki imanın şubelerden ve cüzlerden oluşan şubelerden ve cüzlerden mürekkep bir kelimedir. Yani imanın şubeleri ve cüzleri vardır. Kim bu şubeleri ve cüzleri yerine getirirse o kişinin imanı artar. Amel imandan bir cüzdür dedik. Amel imanla artar. Amel edilmezse E, amel edilmezse ne yapar? İman eksilir. Bunların hepsini zikrettik. Yani imanın şubelerini tam malasıyla yerine getiren kişiyle imanın şubelerini yerine getirmeyen kişinin imanı bir değildir. Onun için imanın mertebeleri vardır. Bu mertebeler önemlidir. Üç tane mertebesi vardır. Biraz sonra zikreteceğiz O mertebelerde kişinin işte e, en uçurum noktasında olduğunu ve en zirvede olduğunu bildiren mertebelerdir. Onun için önemi bu şekilde arz edilmiş. Her akaid kitabında, her tevit kitabında imanın mertebeleri diye bir ayrım, bir kavram yok. Yani olan kitaplar zikredilmiş ama önemli bir konu imanın mertebeleri. Yani mesela açtığınız zaman her kitapta bulamayabilirsiniz imanın mertebelerini. Ama biz burada önemli olduğu için bu delilleri ne yaptık topladık. İlk önce e, imanın mertebeleriyle alakalı yani mertebelerin olduğuna dair delil Muaz bin Cebel hadisi meşhur bir hadis. Muaz bin Cebel radiyallahu anh aleyhissalatü vesselama diyor ki ey Allah'ın Resulü beni cennete sokacak beni cennete girdirecek bir ameli bana söyler misin? Aleyhissalatü vesselam diyor ki ey Muaz sen çok büyük bir şey istedin. Sen çok büyük bir şey sordun, çok büyük bir şey istedin. <gülüyor> Ama diyor o Allah'ın kendisine kolay kıldığı insan için kolaydır. Yani o Allah Azze ve Celle'nin kolaylaştırdığı insan için nedir? Kolaydır. İlk önce diyor ki aleyhissalatü vesselam Salli salatel mektubete Sana farz olan, yazılmış olan namazını kıl. Sana farz olan namazını kıl. Yani imanın ilk amellerinden birisi nedir? farz olan namazı kılmak. O eddi zekate'l mefrudete ve celle'nin sana farz kılmış olduğunu ne Zekatı ver. Allah'ın sana farz kılmış olduğu zekatı ver. Ondan sonra İslam'ın diğer şartlarını ve ve beyte Ramazan orucunu tut ve na hac şayet yol bulabilirsen beyti hacce. Ali Sattallahu hadise devamla diyor ki: "Efele uhbiruke bi ra'sil emri ve amudihi ve zirveti Ey Musa, sana işin kökünü, aslını, temelini, direğini ve zirve noktasını da haber vereyim mi? Yani eee kişiyi namaz, e, cennete sokacak ameller bunlardır. Ama daha ziyade bilgi istiyorsan şu da işin aslı, işin temeli, direği ve zirve noktasıdır. Diğer-i Sattallahu ne yapıyor? Devam ediyor. "Emna ra'sul emri" Fel İslam. işin başı, işin temeli, işin aslı nedir? İslam'dır. Men selime, men esteme selime. Kim İslam'a girerse, teslim olursa, Müslüman olursa selamette olmuştur. Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi. Kim İslam'a girerse, kim İslam'ı kabul ederse, ben Müslümanım derse ne yapmıştır? Selamette olmuştur. Selimdir o kişi. Yani azaptan kurtulacaktır inşallah. وَعَمُودُهُ أَسْسَلَاهُ Bu işin diyor direği. Demin işin başını söylerken İslam dedik bu İslam'ın direği yani direksiz düşünülemeyen bir şey o da nedir? أَسْسَلَاهُ O da namazdır. Yani İslam'ı kaim kılabilmemiz için, İslam'ı ayakta tutabilmemiz için bir direğe ihtiyaç var değil mi? Yatık bir İslam düşünülebilir mi? Yani İslam var Müslümansın ama yatık. Böyle bir İslam düşünülemez. Onun için onu, onun bir direğe ihtiyacı var. O direkte diyor Aleyhisselatü Vesselam. As-salatu namazdır. Bu işin direği nedir? Bu binanın temeli direği nedir? Namazdır. ve وَدِرْ وَتُسَنَامِهِ الْجِهَابُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bu işin zirve noktası ise Allah yolunda cihad etmektir. İşin zirvesi ise yani imanın tavan yaptığı nokta neresidir? Allah yolunda cihad etmektir. Allah Azze hepimize nasip etsin. اَلَا اَذُلُّكَ عَلَى اَقْوَاب Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Diyor ki ey Muaz seni hayır kapılarına e, götüreyim mi veya sana hayır kapılarına hayır kapılarını göstereyim mi şeklinde bir ifade. Devamla. Diyor ki e, oruç tutmak, oruç kalkandır. Kişiyi ne yapar? Korur. Başka listelerde kişiyi korur ifadesi de var. Oruç kalkandır. Gerçekten Hani Ramazan olarak da düşünün, nafile olarak da düşünün, oruç tutan insan bir kalkanın içindedir. Her türlü, her türlü şekilde kalkanın içindedir. Gıybetten kendisini alıkoyar, e, şehvi duygulardan kendisini alıkoyar, harama bakmaktan kendisini alıkoyar, oruç tutmaktan için Oruç tutan insan aç kalır, susuz kalır. İnsanın direnci kesildiği zaman haram işlemekten ne yapar? Korkar. Oruç tutan insan açlık ve susuzluktan dolayı cehennemdeki açlık ve susuzluk azabını hatırlar. Oruç tutan insan açlık ve susuzluktan dolayı cehennemdeki açlık ve susuzluk azabını hatırlar. Cehennemde sadece e, yanma azabı yok. Açlık ve susuzluk azabı da var. Bunlar da bir azap. Bunu kim anlayabilir? Karnotok olan insan, susuz olmayan insan bu azabı anlayamaz. Oruç tutan bunu anlar. Emin olun oruç tutan bunu anlar. Onun için ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Oruç kalkandır. Oruç kurur insanı. Ve sadaqatu tukefirul hati'ye. Başka bir rivayet var. Tukefirul işte sadaka sadakada Günahları siler götürür. Sadakada işte ateşin odunları Yok ettiği gibi Yakıp götürdüğü gibi Bütün günahları alır götürür. Kişi mazile günah işlemiş olabilir. Ama sadaka vererek onları ne yapar? Örtebilir. Sadaka vererek onları Sadaka vererek onları silebilir. Sadakada Bunlar hepsi bir amel. Bunlar amel olarak zikrediyoruz. İman mertebelerine geleceğiz. Bunlar hepsi bir amel. Bunlar işlendiği zaman insanın imanına bir katkısı var mı? Var. Bunlar işlendiği zaman insanın imanına bir katkısı var mı? Var. Sadaka verenle vermeyen bir değildir. Cehal edenle etmeyen bir değildir. Evet. Ve diyor kişinin gece karanlığında, gecenin ortasında gecenin o tam Ee, uykunun önemli, uykunun işte e, tam insanlara etki yaptığı yerde kışının katması da nedir? Ee, hayır kapılarından birisidir. Ve aleyhissalatü vesselam diyor, gece namazını söyledikten sonra secde suresindeki şu ayeti okudu. Tetecafe cunubuhum anil madaci'i yedu'una rabbehüm khawfen ve tama'an Onlar yanlarını yataklardan uzak tutarlar. Onlar yanlarını yanlarını Yanlar yani insan sağına yatar soluna yatar sırt üstü yatar önemli değil yani. Ne yapar bedenini cismini yataktan uzaklaştırır gecenin ortasında uykunun en güzel anında. Bu nedir bir ameldir. İnsanın imanına dokunan imanını etkilen bir amel değil midir bu? Bunu aleyhissalatü vesselam diyor ki bu da hayır kapılarından birisidir ayetin devamı. Onlar Allah'tan umarak, umut ederek ve korkarak gece gecenin bir yarısı yatak, yanlarını yataklardan uzak tutarak Allah'a ne yaparlar? Dua ederler. Allah'a ibadet ederler. Kıyamun leyl yaparlar. أَوَلَا اُخْبِرُكَ بِأَمْلِكُ ذَٰلِكَ كُلِّهِ Diyor ki ey Muaz peki bunların hepsine malik olmanın sırrını bunların hepsine malik olmanın işte bu Örneğini veya işte anahtarını sana haber vereyim mi diyor aleyhissalatü vesselam. O da nedir diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki eliyle dilini tuttu veya başka bir rivayette eliyle dilini işaretti buna sahip olmandır diyor. Bunların hepsine malik olmanın anahtarı nedir, özü nedir dilini işaret ederek diyor ki buna sahip olmandır. İnsanın diline sahip olması da yine en önemli amellerden birisidir. Muazzee diyor ki. وإنا لنواخذ بما نتكلم باللساننا demek ay Allah Resulü bizler konuşmuş olduğumuz dilimizin söylemiş olduğu sözlerle muazize altına girecek miyiz sorumlu muyuz sorumluluk yüklenecek mi üzerimize Muaz bin Cebel radıyallahu anh bunu soruyor. Taqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekilletki ummuka ya muaz ve hel yakubun nas ala insanların cehenneme atılmalarının sebebi bundan değilse nedendir? İnsanların burunları üzerine cehenneme sürülmelerinin sebebi bundan değilse nedendir. Gerçekten yani dil insana ne yaptırıyorsa yaptırıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ya bana iki dudakla iki bacak arasını garanti eden varsa ben de ona cenneti garanti ederim. Bunlara sahip çıkmak da amellerden, önemli amellerden insanın imanına etki yapacak amellerden birisi. Bu hadisi biz niye okuduk? Bu hadisin içinde imanın mertebeleri geçiyor. Bu hadisin içinde imanın en alt mertebesi olan İslam'a giriş, İslam'a giriş ve en üst mertebesi olan cihat geçiyor. Bu bir mertebe değil mi? Yani sadece İslam'a girip kendisine Müslüman denilecek şekilde sadece bir amelle yetinen insanın mertebesiyle İslam'a girdikten sonra bütün emir ve yasakları yapıp cihat eden kişinin mertebesi bir değildir. Evet dedik ki iman günah ile eksilen bir kavram olduğu için iman amelle artar ve yine amel amelsizlikle ne yapar eksilir. Böyle bir kavram olduğu için alimler buna mertebe koymuş ve bu mertebelerin de yani en azından ilk mertebenin geçerliliği geçerli olması için en az üç şart söylemişler. Yani 3 mertebe zikredeceğiz. Bu mertebelerin en az haddinin dahi insanda bulunabilmesi için Üç şart zikretmiş alimler kitaplarda. 3 şart zikretmiş. Bunlardan birisi kişinin kelime-i şehadeti dutk etmesi, söylemesi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demesi. Bunu söylemeyen kişi ebedi cehennemliktir. Bunu söylemeyen kişi ebedi cehennemliktir. İkincisi, diliyle söylemiş olduğu bu söylemi... Diliyle söylemiş olduğu bu söylemi kalbiyle tasdik etmesi... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i doğru olarak kabul etmesi ve aleyhissalatü vesselamın verdiği haberleri, getirmiş olduğu emirleri, yasakları doğrulaması. Yani kişi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken kalbiyle bunu tasdik etmesi, bunu getiren peygamberin doğruluğuna inanması, getirmiş olduğu her şeyi doğrulaması. Sadece kalbiyle tasdik etmesi yetmiyor. Peygamberin doğru olduğuna getirdiği şeyleri de doğrulaması, ne yapması, ne yapması gerekiyor? Tasdik etmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise kalbiyle, diliyle söylediğini, kalbiyle tasdik ettikten sonra, kalbiyle tasdik ettikten sonra Allah'ı, Resulünü ve İslam'ı sevmesi, İslam'ı sevmesi, İslam'ın gerektirdiği amel et, amel işlemeye azmetmesi. Diliyle söylediğini kalbiyle tasdik ettikten sonra Allah'ı, Resul'ün ve İslam'ı sevecek kişi yani e, sonumuz cehennem olmasa girmezdik İslam'a, sonumuz cehennem olmasa sevmezdik Resul'ü, haşa bu tip sözler kişinin İslam'a kabul ettiğine delil değil. Kabul edecek, tasdik edecek, sevecek Allah'ı sevecek. Ne demek Allah'ı sevecek? Allah'a hakaret edilen yerde fırlayacak. Sevgi bu şekilde gösterilir değil mi? Resul'ü sevecek. Onun yanında kimse Resul'e hakaret edemeyecek. İslam'ı sevecek kimse İslam'ı Allah atamayacak. Sevgi bu şekilde gösteriliyor. Sevecek ve İslam'ın gerektirmiş olduğu amelleri, azmet, amelleri işlemeye azmedecek. Ne demek azmedecek? Yani hiçbir şey yapmadan yerinde oturmayacak. İslam'ın emretmiş olduğu amellerden hepsini yapamıyorsa en azından birkaçını yapmaya azmedecek. Yani bir çaba sarf edecek. Bir çaba sarf edecek. Amel işlemeye ne yapacak? Gayret edecek gayret etmeden sadece dil ile söyleme ile kalb ile tasdikle yetmiyor. Yani bu şartların tükü kişinin ebedi cehennemde kalmaması için gerekli şartlar. Bu şartlardan herhangi birisinin eksikliğinde Allah muhafaza kişi cehennemde ebedi kalacak. Bu şartlardan herhangi birisinin eksikliğinde kişi cehennemde ebedi kalacak. Çünkü bunlar en az limit olan şartlar. Şimdi bu şartlardan sonra e, imanın mertebelerine geçebiliriz. Bu sayfanın içinde e, sayfanın sonunda Fele Rabbike la yu'minun diye başlayan e, şey delil konuyla alakalı bir delil değil. O yanlışlık araya girmiş. Onu yuvarlak içine alın. Yuvarlak içine alın. Yani buranın istidali değil, o buranın delili değil. Nisa 65. Nisa 65. ayet yanlışlıkla yazılmış oraya. <gülüyor> Anlaşıldı mı? Yani buranın delili değil. çok alakasız da değil aslında. Alakasız da değil ama eee Rusun senin koy önermek, getirilerini kabul etmek ayipsiz diyor. Hayır öyle, ben bir ki, evet. şey senin hakem tayin ediyiz. Yani, yani e... E... Evet, çok zıt bir şey değil. Yüreğimden. Evet, zıt değil. Hani zaten üzerine çizmeyin de yuvarlak için alın. Eee o... En azından önünüzde olursa okursunuz. Orayla alakalı da bir ayet yani. Tamamen bir ayette değil. Evet. İmanın mertebeleri dedik. İmanın mertebeleri üç kısımdır. İmanın mertebeleri üç kısımdır. Birinci mertebe aslul iman dediğimiz imanın aslı. Bu e, isim olarak kullanılmış bir isim yani aslul iman. Buna aslul şey ül mücmen veya iman mutlak, mutlak iman veya mücmel iman diye de isimlendirilmiş. Bu şekilde gelmiş. İmanın bu kısmı ima, asl-ü iman dediğimiz imanın aslı olan kısmı daha aşağısını kabul etmeyen imanın en son çizgisi olan artık uçurumda olan son nokta. Yani bundan sonundaki bir eksiklik kişiyi dinden çıkaracak bir nokta. asıl iman dediğimiz kısım, imanın aslı dediğimiz kısım artık eksikliği bundan daha fazla eksikliği kabul etmeyen nokta. Bundan daha fazla bir eksiklik olursa kişinin imanı Allah muhafaza gider. Evet. Kişi İslam dairesinde kalabilmesi için imanın bu kısmı vacip olan imandır. Yani İslam çizgi kalacaksan en gerekli olan, en hadd olan, en işte en alt sınırda olan iman bu bu imandır. Yani asıl iman dediğimiz kısımdır. Evet. Büyük günah sahiplerinin e, makamı, yani büyük günah işleyen insanların makamı, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ve yasaklarına riayet etmeyen insanların makamı burasıdır. Ehli sünnetin inancına göre büyük günah işleyenler dinden çıkmıyor. Yani kebair dediğimiz o büyük günah işleyenler ehl-i sünnetin inancına göre nedir? Kafir değildir. Biz büyük günah işleyenleri tekfir etmiyoruz. Yani e, kişi büyük günahlardan kesinlikle kaçınması lazım. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet etmesi lazım. Ama varsayalım ki işledi Allah muhafaza. Biz o kişiye ne yapmıyoruz? İmamdan çıktı demiyoruz. Böyle bir e, imandan çıkış söz konusu değildir. Ama şunu bildiriyoruz. Bu halde olan insan sınırda olan insandır. Bu hal üzere devam eden insanın sonu meçhuldür. Bu hal üzere devam eden insanın sonu meçhuldür. Yani ne de olsa Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedim bu bana yeter deyip de büyük günahları hiçe sayıp büyük günahlardan ayrılmadan devamlı büyük günah işleyen ve Allah'ın emirlerini hiçbirine riayet etmeyen kişinin durumu gerçekten çok tehlikededir. Hani biz bu imanın mertebelerine, e, imanı neden mertebelere ayırdık? Buraya dikkat çekmek için ayırdık. Buraya dikkat çekmek için ayırdık. Bizim için önemli olan, bizim için önemli olan imanın birinci mertebesini bilmek. Niye? Çünkü en en, en alt nokta, en sınırda olan nokta, buradan sonrası daha yok. Buradan sonrası yok daha. Onun için burayı bilmek için biz imanı mertebelere ayırdık. Onun için imanın birinci mertebesine yani imanın aslına giren kısım büyük günah sahipleri Allah'ın emirlerine ve yasaklarına dikkat etmeyen insanlar. Evet. Niçin biz e, yani büyük günah işleyenleri imanın dışına atmıyoruz? Allah Azze ve Celle ne diyor? İnne Allahe la yeğfiru en yüşürake bihi ve yeğfiru mâdûne dâli kelimen yeşâ. Allah Azze ve Celle şirkin dışında olan her şeyi affeder dilediği kul için ama şirk koşan affetmez. En büyük günah kişiyi Milleti İbrahim'den, İslam milletinden çıkaracak olan günah nedir? Şirktir. Allah'a ortak koşulmasıdır. Kim Allah'a ortak koşarsa İslam dininden, İslam milletinden çıkmıştır. Onun haricindeki günahlar, onun haricindeki günahlar kişiyi İslam milletinden çıkartmıyor. Tabi bazı ameller var özel konumda namaz gibi onlar müstesna. Onlara ayrı bir konu açılmış akide kitaplarında hükmü tarihi sala namazı terk edenin hükmü diye.